hazbihat hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen Efendim merhabalar e, Radyo Havan'dasınız Hasbihal programında program yapımcınız Ve sunucunuz ben Cüneyt Gülen'le Birliktesiniz her hafta olduğu gibi Bu hafta da aslında yalnız değiliz yine Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var Gazeteci, yazar e, Sevgili Gülşen İşeri bugün konuğumuz olacak Öncelikle hoş geldiniz e, Gülşen'le aslında çok uzun yıllara dayanan Bir dostumuz var e, Doğal olarak bizim yine sohbetimiz Böyle samimi bir ortamda gerçekleşecek e, Tamamen resmi uzak yine alabildiğine kahkaha alabildiğine e, güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. E, nasılsın İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Ee, Gülşen İşeri bugün niye konuğumuz? Gülşen İşeri e, aslında kendi bilgi birikimini topladığı bir kitapta, kendi araştırmalarını topladığı bir e, kitap yayınladı. Denize Ekmek Banıp Yiyenlerin Hikayesini yayınladı o. Metropol Sürgünler adını taşıyor bu kitap. Bu kitaba dair konuşmak üzere bugün sevgili Gülşen İşeri konuğumuz oldu. Ee, Gülşen bir kitap yazma fikrin olduğunu biliyordum ama bana hep şey gelirdi, kitap yazılmaktadır hazırlamak bir ütopya gibi. Niye? Çünkü pek çok kitap hazırlayan arkadaşım oldu. Ama bu arkadaşlarımın hepsinin o tasarıları hep rafta kaldı. Yayın evleri genelde yeni kitaplar için eğer hakikaten yazar çok ünlü ya da çok böyle dişe dokunur bir iş yapmamışsa çok böyle rağbet göstermiyorlar. Yayınlama taraftarı olmuyorlardı. Nasıl oldu da Gülşen İşeri bu kitabı böyle yayına hazır hale getirdi? <gülüyor> Tabii şey gibi algılanması mı? Gülşen beceriksizdi, kitabı yazamıyor. Bu da hayır. Gülşen'in Ben anladım. Ben <gülüyor> Gülşen'in çok sıkı takipçilerindenim. Bir gün gazetesinde uzunca bir süre gazetecilik yaptı. Röportajlarını okudum, yazılarını okudum. Ee, pek çok konuda takip ettim onu o yüzden ben dilini de üslubunu da çok iyi biliyorum ee, ama gelin görün ki e, tabii kitap çıkartmak da hakikaten bir meziyet nereden başladık çok teşekkür ederim ee, tabii aslında sancılı bir süreçti ben çok fazla proje üretiyorum sürekli bir şeyler yapıyorum bir şeyler yapıyorum ama çalışma yani... <gülüyor> <gülüyor> ama sadece düşünüyorum hani hakikaten e, nasıl sen hani somut bir şekilde elinde gördüğünde şaşırdıysan e, ben de epey bir hani çıktığında hakikaten e, afalladım ama hani e, biraz baş koymak biraz inatla ilgiliydi galiba sen hani iki yıl öncesinden başladı bu süreç ve iki yıl sonra da e, tamamlanıp e, raflarda yerini aldı ama e, bu biraz dert edinme meselesiydi galiba e, konu dert olunca ya da e, insanları dert edince e, kitabın çıkması da kaçınılmazdı Tabii bu senin anlattığın kadarıyla ya da senin anlattıklarından anladığım kadarıyla biraz sancılı bir süreç oldu. Tabii kitabın hazırlık aşaması büyük bir ihtimalle öyle. Çünkü İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'e kadar uzanan bir yolculuk var bu kitabın hazırlanması aşamasında. <Gülüyor> ee, oraya geleceğim ama öncesinde e, kitapta anlatılan bir hikaye var. E, bu hikayeden bir bahsetmek lazım. Nedir bu kitabın amacı, niye bu kitap çıktı ve insanlara ne anlatacak? <Gülüyor> Ee, tabi bu kitap hakikaten e, bence özel bir kitap e, niye çıktı, niye çıkarttım ya da niye hakikaten o insanları dert ettim ya da iki yıl bunun üzerine çalıştım Sa iki yıl diyorum ama çocukluğumdan e, gelen de bir gelen şey, şey aslında var. E, sadece iki yıl belki çok yoğun çalıştım. E, çocukluğumdan kalan o duyguları da kitap atlardım belki de. Niye önemli? E, 14 mahalle var kitapta. 14 mahallede Ankara, İzmir ve İstanbul'u kapsıyor. Tabii daha çok İstanbul'dan ki mahalleler. E, Bunları dört e, bölüm halinde ayırdım. Politik mahalleler, tarihi mahalleler ve öteki mahalleler diye. Bunlardan... E, işte Küçük armutlu var, Sulu Kule var, Tarlabaşı var, sarı gazi var, e, Ok Meydanı var. Ve 14 mahallenin ortak sorunu ise kentsel dönüşüm. Hı hı. E, sorun aynı olunca, e, dert aynı olunca e, bunun da böyle bir amacı ortaya çıktı. Ben e, kentsel dönüşümün karşısında olan biri olarak ya da bir gazeteci olarak ya da bir yazar olarak... E, bunu ifade etmeye çalıştım. E, kitabın amacı bu yüzden önemli. Bu yüzden çıktı. Bu yüzden inat ettim. Bu yüzden dert ettim diyebilirim. Aslında e, anlattıklarından tabii... E, ...kitabın hani böyle evde oturulup... ...bir odaya kapanıp yazılmadığı... ...aşiker. E, Ankara, İzmir, <gülüyor> e, İstanbul üçgeninde... ...bir şeyleri tabii, anlatırken... Tabii tabii. Bu, bunlar öyle algılanmasın tabii ki. Çünkü e, biraz galiba buna da öfkem vardı. Çünkü hani e, gazetecilik artık... Ya yani sen de biliyorsun biraz değişti hani <gülüyor> süreç değişti. Aynen ya hani masa başı iş yapmak masa başında bir şeyler karalamak hakikaten ya da copy paste yapmak çok kolay. Yani kimse yerinden kalkıp yan tarafındaki mahalleye inip bir şey sormuyor. İnsanlar insanlar daha doğrusu birbir artık konuşmayı unuttu. Dolayısıyla da hani ben de sıcak evimde oturup yazabilirdim. Hmm. Ben de hani artık Google diye bir şey var. İnternetine her şeye ulaşma imkanımız var. Dolayısıyla hani hakikaten ben de bunu yapabilirdim. Derdim bu değildi. Derdim insan hikayesi dinlemek. Ve insanların o dertlerini paylaşmaktı. Galiba buydu en çok benim istediğim. Yoksa buna da bir öfkeydi. Hani masa başı çalışanlarına, masa başında ahkam kesenlere bir öfkeydi. Ben masa başı işi yapmadım. Ben bizzat gidip o insanlarla defalarca gittim. Ee, bir mahalleye aylarca gittim. Aylarca insanlarla konuştum. Derdim onların hikayesini çalmakta değildi. Burada da yanlış anlaşılmayayım. Ee, onları dinlemeyi çok istedim. Ee, çünkü e, bugüne kadar o mahallelerde yaşayan insanların derdini kimse dinlememiş. Ee, kimse e, kapılarını çalmamış. Dolayısıyla onlar konuşmaya aç. Ee, biri karşılarında bağdaş kurup oturduğunda Onları hakikaten dinlemeye çalıştığında farklı bir duygu hissediyorlar. Ben de onu hissettim. Dolayısıyla artık bir süre sonra sürekli gittiğim için onlara bir gazeteci kızları olu vermiştim. <gülüyor> bu çok keyifliydi galiba en keyifli yanı bu. Sancılıydı tabii ki ama her şeyin her zorluğun bir çilesi vardır. Ben o çileyi çekmeye razıydım. Çektim ve ortaya da metropol sürgünleri çıktı. Peki kitaptan konuşmaya devam edeceğiz ama e, seni bir anda yormayı da istemiyorum. Yavaş yavaş detaylara girelim. E, tabii gece kondu, gece kondu semtleri, metropol sürgünleri, deniz ekmek banıp yiyenlerin hikayesi derken akla gelen pek çok... E, soru sorular ve tabii buna ben, buna bağlı olarak e, bizim yap, yayın yaptığımız e, süreç içinde ya da program Hı -hı. boyunca e, müzikler var bunlardan bir tanesi de aslında bizim çok sevdiğimiz ortak anlamda çok sevdiğimiz Hı -hı. ama yeni Türkten bulamadığımız <gülüyor> bir eser Mamak türküsünü aslında e, biz dinleyicilerimize buluşturmayı istiyoruz ki e, asıl ismi Sonbahardan çizgilerdir ama söylene söylene e, şarkının Sen. ismi değişti Mamak Türküsü olarak kaldı e, geldiğimizde otlar yemyeşildi ve Zeydeydi Güneş, e, Mişa yorumuyla sizlerle buluşturacağız. Hemen ardından Metropol sürgünlerini Gülşen İşeri ile konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Otlar yeşildi ve kuzeydeydi güneş Kömür deposu boşaldı işte Mama sonbahar geldi Geldiğimizde otlar yemyeşildi ve Kuzeydeydi güneş Kömürde bu su boşaldı işte Mama sonbahar geldi Güneş altında tutsaklar Geçen sonbahar Bir Programımız devam ediyor. Gülşen İşeri bugün konuğumuz. Ee, Gülşen e, tabii e, kitabından aslında daha çok bahsediyoruz ama gazetecilik yönü de var. Ee, kitaba devam etmeden önce bu yönden de biraz bahsedelim. Hı hı. Ee, Gülşen yalnızca Bildiğimiz o tipik gazetecilerden işte röportaj hazırlayıp onu yayına sunan gazetecilerden biri değil o röportajı hazırlarken yazarken e, ya da ne bileyim hani aldığı ses kaydını e, temize geçerken ne diyorlardı ona ne etmek diyorlardı bir şey e, deşifre de ona başka bir şey daha diyorlar hmm. deşifrenin dışında neyse gazetecilik dilinde bir şeydi ben hatırlayamadım. <gülüyor> Sen ne hatırlamadın anlaşılana? <gülüyor> e, bunu yaparken bile e, tüm duygusuyla, tüm benliğiyle o röportajın içinde yer alıyor. Bunu biliyorum. E, biraz oradan bahseder misin? Yani gazetecilik e, nereden geldi? Nereden hayatına girdi? E, bir okulunu mu okudun, okulunu okudun her şeyden önce. E, ve şey hani o röportajları yaparken ki ruh halin nedir? Ya da yazıları yazarken ki ruh halin nedir? Oradan bir... Ya gazetecilik yaklaşık 6 yıllıktır gazetecilik yapıyorum tabii ama Onun öncesinde tabii ki gazetecilik okumadım Yani üniversite turizm bitirdim ama daha sonrasında iletişim dersleri aldım Bu Hı. yönde gazetecilik yönünde ee, Ve tabii gazetecilik hayatım başladı ama bir günle başladım Bir gün gazetesiyle başladım ilk etapta gazetecilik Şurada çok noktada tabii, tabii. ama ee, Kitap vesilesiyle gazeteden ayrılmak zorunda kaldım zaten. Çünkü hem e, iş hem mahallelere gidip çalışma yapmak bir hayli güçtü. E, toparlayamıyordum daha doğrusu ya da iyi bir şey çıkmayacaktı. Dolayısıyla gazeteyi bıraktım ama e, gazetecilik tabii ki devam etti. Çünkü dışarıdan pek çok gazeteye, e, pek çok dergiye röportajlar yapmaya devam ettim. E, galiba vazgeçilmezim gibi gazetecilik ya da röportaj yapmak ya da e, sadece röportaj değil aslında benim e, belki bu kitabın ana kaynağı da e, sosyal iş, işlerle ilgileniyor olmanla ilgilidir e, çok fazla sosyal proje, projeyle ilgileniyorum e, ah örneğin ne bileyim işte bu mahalleler ya da bu kitap için mahallelere çıkmadan önce de bu işlerle çok ilgilendim kentsel dönüşümle Bilmiyorum. çok <gülüyor> ilgilendim <gülüyor> yazı <gülüyor> dizileri yaptım <gülüyor> çok sırcana ee, o duygu nereden geliyor ben e, ya mesela kitapta bazı eleştiriler almıştım kitapla ilgili mesela duyguların çok fazla ön planda değil ama bu e, benim elimde olan e, benim yapabileceğim bir şey değil ben bir süre sonra otokontrolünü kaybeden biriyim ben galiba bilmiyorum belki de adına e, profesyonel gazeteci değildi diyebilirsiniz ama ben duygularımı kaybetmedim e, vicdan var olduğu sürece duygular kaybolmuyor ve duygular var olduğu sürece de e, empati gücü çok fazla oluyor e, dolayısıyla ben biriyle konuşurken biri bana acı bir hikaye anlatırken ben de yanında oturup ağlayan biriyim e, yapamıyorum e, elimde değil hakikaten e, hani duygu bilmiyorum o duygu bende var olan bir şey yani hani bu doğuştan gelen bir şey de olabilir. Ve hiç bu heyecan ya da bu duygum kaybolsun istemiyorum zaten. hani Bu bir tercih de olabilir belki. Ee, i̇nsani yönler ya da insani duygular e, var olduğu sürece belki de böyle bir şey yapabildim ben. Olmasaydı belki de yapamayacaktım. Ya da o mahallelere gerçekten bir gazeteci olarak gitseydim. Sadece haber almak için gitseydim. Sadece birinin hikayesini çalmak için gitseydim. Ben bu kitabı yazamayacaktım yazamazdım ee, zaten o zaman e, Gülşenişer olmayacaktım o ben olmayacaktım e, ben bu yıl, e, o, o duyguda oradan geliyor galiba e, ya da yaşadığım yerden geliyor biraz ezilmişlik duygusu biraz öteki olma hali e, öteki olma halini yaşayanlar belki çok iyi bilir e, bu öteki olarak algılandığı için e, galiba oradan e, fazla hissediyorum. Fazla içim alıyorum. Bilmem bu yanlış mı? Vallahi e, tabi bu basın camiasında belki tartışılması gereken bir konu ama tabi gazetecilik yönünü de e, düşünerek e, kitaba eleştiriler yazanlar mutlaka olmuştur. E, bu yönünden bakarak da seni eleştirenler ya da hakikaten hiç beklemediğin tonda eleştiriler aldın mı? Diğer hmm. usta yazarlardan diyelim. <gülüyor> Onlardan almadım. Daha doğrusu hani bugüne kadar çıkan haberler yazan insanlar beğendikleri için hakikaten kıymet verdikleri için yazdılar ve yer verdiler. Benim için önemli olan da odur. Yani onları dikkate alırım. Ama onun dışında tabii ki eleştiren eleştirenler oldu. ...yoksulluk edebiyatı yaptığım söyleyenler de oldu. Ee, Yapıyor musun peki yoksulluk edebiyatı? Ama Türkiye'de ya ülkede ya da dünyada yoksullar varsa... ...yoksulluk edebiyatı zaten yapılır. Ee, acıyı yüceltiyorsun diyorlar. Acı varsa biz bu acıyı zaten anlatmalıyız. Tabii ki acı var. Ee, tabii ki insanlar acı çekiyor. Ee, eğer bir insanın evi elinden alınıyorsa... Bu insan barınma hakkı için mücadele ediyorsa, bu insan barınma hakkı için canını veriyorsa bu bir acı değil midir? Bu bir acı bir hikaye değil midir? Dolayısıyla da e, evet ben bu acıları tabii ki yazacağım. E, adına dramatikleştiriyor desinler, adına acıyı yüceltiyor desinler, adına yoksulluk edebiyatı yapıyor desinler. E, bunlar benim için çok e, mühim değil aslında. Hani e, Bunları yapıyorum zaten ben. Acı yüceltmiyorum. Onların acısını azaltmak için. E, önleyin, ya Bunları önleyin diyorum. Bak bu insanlar bu kadar acı çekmiş. Yoksulluktan geliyor. E, sadece bir ekmeğe muhtaçlar. Onu da aldınız şimdi evlerini de alıyorsunuz. E, bunu anlatıyorsam, bu da acıysa yapacak bir şey yok. Evet, aslında e, belki de bu bahsettiğimiz eleştirenler e, biraz daha acitte ettiğini düşünüyorlar. Belki de. E, bu anlattıklarını. Ama senin tabii bir yaşalmışlığın var burada. E, bu anlattığın 14 Hı -hı. mahalle içinde bir de Küçük Armutlu var. Ki Küçük Armutlu e, senin yaşadığın yer. E, ben ve benim gibi e, seni yakından tanıyan insanlar Küçük Armutlu için neler yaptığını gayet iyi biliyorlar. E, oradaki insanları hakikaten değer verdiğini, oradaki insanlar için çabaladığını gören ender insanlardan biri olduğumu düşünüyorum ve nasıl etkinlikler yaptığını da biliyorum. Oraya belki ömürleri boyunca görmeyecekleri sanatçıları sen ve seninle beraber yine Armutlu gençlerinin sayesinde, küçük Armutlu gençlerinin sayesinde ee, orada gördüler, sahne aldılar, bütün e, ünlü sanatçıların büyük bir kısmı destek için geldiler. E, bu tip etkinliklerle beraber tabii e, Gülşen İşeri'nin adı orada da biraz öne çıktı. Aslında e, kitap yazmadan önce de Gül, Gülşen İşer'i basın camiasında bu yönden de hani bir şeyler için çabalayan insan olduğu e, düşünülerek de bilinen, tanınan bir insandı. Ee, ama tabii Küçük Armutlu'nun e, bir de Gülşen işleri açısından bir e, hikayesi olmalı mutlaka. Kitapta bundan bahsettin mi her şeyden önce? Kitapta aslında Küçük Armutlu'nun bugüne gelişine kadar şu süreci anlattım. Sen tabii Küçük ee, Armutlu'nun tarihi e, açısından düşündüğümüzde küçüklüğünden beri oradasın tabii, ve neredeyse siz, mahalle kuruluşundan beri. Sekiz yaşında Armutlu'ya geldik. Sekiz yaşındayken de Armutlu yeni kuruluyordu zaten. Hı -hı, yeni bir gece hı -hı. kondulaşma semti olmuştu. Ee, dolayısıyla hani çocukluğum orada geçti ve e, bir mahalleyi ya da bir evi kurmana ne demek olduğunu çok iyi bilenlerdenim. Galiba bütün duygularım buradan geliyor. Çünkü çocukların e, aidiyet duygusu çok güçlüdür. Ve yaşadığı hiçbir şey unutmazlar. Ben yani de o yaşlardır. Hani 8, 9, 10, 11, 12, 13 yaşları e, tam da e, bu gece kondulaşma sürecinin e, bu yıkım sürecinin e, çok açık örneklerini yaşadım. Şimdi kentsel dönüşümle biz aslında 2004 yılından sonra tanıştık pek çok mal 2004 yılında tanıştı ama ben kentsel dönüşümü 8 yaşında tanıştım ama adı kentsel dönüşüm değildi yıkımın başka bir adıydı bu o yüzden hani bana bunları ya da eleştirenler örneğin Sulu Kule'den isim vermeyeceğim biri bana şey dedi hani gitmiş görmüş yazmış o kadar ben 4 yıldır Sulu Kule'deyim dedi. Ee, şimdi ben kimseyle hani laf polimine de girmek istemediğimden hani ben de 25 yıldır Küçük Armutlu'ndayım deseydim <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Yani gidip e, bilmeden bu tarz konuşmalar olunca insan biraz e, kırılıyor. Bir de ben artık anlatmaktan yoruldum. O yüzden hani kitabı alın okuyun demeyi tercih ediyorum. E, şimdi Küçük Armutlu ya da Gecekon dulaşma süreci daha doğrusu e, çok iyi takip ettim. Oradaki 8 yaşından hani bugüne kadar olan sürede yıkımın her halini, bir evi yaparken insanların neler yaptığını çok iyi takip ettim. Çok iyi gördüm. Çok iyi tahlil ettiğimi de düşünüyorum. Ee, tabii 2004 yılında ise e, bambaşka bir süreç başladı. Bu sefer hani Armutlu bundan çok büyük darbe aldığı için e, tabii ki kitap onunla başlıyor. Küçük Armutlu bölümüyle başlıyor. Daha doğrusu politik mahallelerle başlıyor. Sizin hikayeyiyle başlıyor aslında. Bir evet yerde. biraz benim çocukluğumdaki tanıklıklara girdim. E, neler yaşandığına. O çamurlu yolları anlattım. Evet. Okula giderken ben neler yaşadım onu anlattım. E, iki ayak, o yoksulluk, iki ayakkabı almak zorunda kaldığım günleri anlattım. Çünkü şeydir, e, okul inerken maalesef çamurlu ayakkabılarla giremeyeceğimiz için yedekli bir de poşetimizde ayakkabılarla inip çıkardık. E, acı ama belki trajikomikti her şey. E, dolayısıyla oradan başladım, o hikayeyle başladım. E, daha sonra diğer mahallelerdeki kendi izlenimlerimi, tanıklığım üzerinden anlattım ama tabii ki kitaptaki küçük armutlu bölümü benim için de hem özel hem o günlere beni tekrar götürdü böyle biraz daha duygulandı evet <gülüyor> <gülüyor> ama küçük armutlu bölümde tabii sadece senin hikayen yok orada bir küçük armutlunun gerçeği var ki kentsel dönüşüm projesi de buradan başlıyor aslına bakarsan buradan başlayıp diğer mahallelere doğru giden bir proje eee <gülüyor> bu aşamada ee, kitapta tabi diğer mahalleler de var. İşte az önce bahsettiğiniz hı hı. gibi. E, Neresi? Soğukule var. Tarla başı ee, var. Gazi Mahallesi Türk var. Büyük var. Ee, hı hı. Pek çok e, semt, pek çok mahalle e, burada bu acı gerçeği yaşadı. Yaşamaya da devam ediyorlar. E, tabi Küçük Armutlu'nun bir direnişi var bu safada. E, nasıl? Yani yıkımlara karşı çıkarak e, kendi... E, hukuksal duruşlarını göstererek hı hı. E, işte mahkemeler hala devam ediyor demek kadarıyla hı hı. E, ya bu süreç e, yine kitapta yer alan süreç midir? Ya ben aslında çok fazla bunlara değinmek istemedim yani e, çok mekanik bir dil kullanmak istemedim daha doğrusu biraz böyle insan hikayelerinden yola çıkarak onları anlattırdım e, ne bileyim şu karmıttaki Fidan ablayı anlatmayı Fidan ablanın hikayesini anlatmak benim tercihimdi. Ben ona oturup ya da bu tarz şeyleri ya da hukuksal süreçleri yazmak herkes anlayabileceği bir şey değildi ama insan hikayesi okumak, insanların dilinden o hikayeyi anlamak, kentsel dönüşüm başka bir bakış açısıydı. Hani bu insanlar bunları yaşamış, karşılarına bir kentsel dönüşüm gibi büyük bir proje çıkmış. Şimdi gidin diyorlar ama bu insanlar bu hikayeleriyle, acılarıyla, e, hani orayı kurmanın o ağır bedeliyle nasıl giderler? Mesela bütün örgü, kurduğum örgü buradan çıkıyor. Şimdi tabii şöyle de bir şey var, e, çok armut diyoruz ama Tarlabaşı var, Sulu Kule var, Başı Büyük var, e, Süleymaniye gibi farklı yapıda mahallelerde var. Şimdi bu kentsel dönüşüm bütün bu saydığım mahalleleri kapsıyor. Tabii 14 mahallenin dışında Türkiye'nin pek çok yerinde uygulanan bir proje. Ben sadece 14 mahalleye yetişebildim. Şimdi sistemin şöyle bir e, durumu var. E, şimdi politik Mahallelerdeki süredeki yıkımı meşrulaştırmak için Hani tırnak içinde burası terörist yuvası diyorlar ee, Diğer tarihi mahallelerde burası çöküntü alanı işte burada hırsızlık var, fuhuş var diyerek yıkımı meşrulaştırıyorlar i̇şte Biraz da buraya biraz ayna tutmak istedim ee, Hani terörist kim, neye göre ve kime göre diye sordum ee, Diğer tarihi mahalleler için de Hani suçun semti yoktur Suç varsa her yerde vardır. Bebekli her yerde de vardır. Işte. Nişan da var. Onu da yazdım. Yani biz büyük plazalardan suçlar işlendiğini. Biz de gazeteciyiz, biz de bu camianın içerisindeyiz. Neler olduğunu gayet iyi biliriz. Kapalı kapılar arkasında neler olduğunu çok iyi biliyoruz. E, o lüks sitelerin arkasında neler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Şimdi o yüzden hani e, bize bunları anlatmasınlar. Burası suç merkezi, burası terörist yuvası diyerek. Hani biraz o hikayeleri de katarak, e, sorular da sorarak e, bu insanları ve mahalleleri anlatmaya çalıştım. Peki. Okay. Peki yine bir ara verelim. Ee, bu sefer yine senin hakkında küçük bir çalışma yaptığın çok da güzel bir sese devam <gülüyor> edeceğiz. Bora, ee, Evora neyle onunla ilgili nasıl bir çalışma yaptın? Bir portre hazırlamam gerekiyor aslında gazeteye. Ee, sanıyorum bir konseri vardı. Hı hı. İstanbul'da caz festivali, festivali kapsamında evet. Evet, e... Türkiye'ye gelmişti. Yani röportaj yapma şansım olamadı. <gülüyor> Zannediyorum <gülüyor> o yüzden epey ben yoğundu. <gülüyor> <gülüyor> Senle bir portre şeklinde. Portresini yazmayı tercih ettim ve keyifle yazdım. O yüzden <gülüyor> benim için de çok özeldi. Peki. Ee, Sezerya Evora'yı biz de keyifle dinleyelim o zaman. Benim de çok sevdiğim bir şarkısı Sodat. E, Radyo Havan'da. Has bir haldesiniz. Gülüş ile sohbetimiz biraz sonra devam edecek. <gülüyor> som to me Que mostrasca me Saudade Saudade Saudade des miñateras e Soda, soda, dizmiyimden senin kılığı. Sıvı, sivı, se sivı, sivı, muitas escrever se sivı, sivı, muitas esquecer até dia que sivı, voltar se sivı, sivı, muitas escrever se sivı, sivı, muitas esquecer até dia que sivı, voltar Soda, soda, soda, soda, desin eter, yom hava Sezarya Sezary'e oradan dinledik Sodat. Hemen akabinde de e, Nasya Nalamo Yasmin Levi bizimle beraberdi. Önce Afrika'ya sonra İsrail'e uğradık. Tekrar İstanbul'a döndük. E, ama iki ismin de tabii e, Gülşen'le bir bağlantısı var. Birinin e, portresini hazırlayıp e, yayına vermişti. Biriyle de yani Yasmin Levi ile de bir röportaj oldu. Mi? Yine gazetecilik tarafına bulaştık. <gülüyor> hani biz ne kadar böyle kitap üzerine konuşsak da gazetecilik tarafı da biraz ağır basıyor. E, ama... E, Kolay değil tabi. Hani Yasmin Nevi artık dünyada bilinen İsrail'in e, benim kanaatimci ya da benim yorumumla ağlayan sesi. Müthiş bir ses. E, müthiş bir yorum. E, öte taraftan Sezarye Bora. E, Afrika'yı ...artık dünyada temsil eden bir isim... E, ...her ikisi için de... ...böyle çalışmaları yapmak kolay değil... E, ...gazetecilik... E, ...tarafı ağır basınca insanın bir taraftan da... ...herhalde e, ister istemez... ...tabii ki biraz bunları ben... ...kıya uğranlar olarak adlandırıyorum... E, ...sezerya Tabii benim duygusal için... ...duygusal bakınca da böyle evet. bir... <gülüyor> <gülüyor> ...dolayısıyla da şeyim... E, ...ilgi duyuyorum... ...özellikle sezerya böyle için şeydir... E, ...sahneye çıplak ayakla çıkar ve... E, Evet, az önce, hay <gülüyor> önce. <gülüyor> Az önceki sohbet aklıma geldi mikrofon arkası <gülüyor> sahneye çıplak ayakla çıkar da tabii tabii biliyorum ayaklarına nasıl davrandı? <gülüyor> Tabii benimkisi espriydi ama eşi gerçek tarafı aldım. yok canım ben onun esprisini yaptım Gülşen gayet ciddiye aldı ve direk şey dedi. Hayır canım Afrika'da ağaçlığı protesto etmek için. Ee, evet aslında tabii bizim de <gülüyor> Hani o yüzden ilgimi çekiyor. Yasmin Levy de e, hakikaten ağlayan bir ses. Yani e, ben şarkı söylerken ağlıyor. Ya yani ben konserine de gittim. E, kendinden geçiyor. İnanılmaz etkileyici bir evet, ses. Evet, evet. İnanılmaz etkileyici bir yorum ve İsrail'den olması belki hani biz bugüne kadar hep başka bildiğimiz için biraz oralara dokunmakta da fayda olduğunu düşünüyorum galiba. Hı hı. Biraz çekiyor beni. Peki tekrar kitaba dönelim gazetecilik hı. tarafını çok konuştuk biz senin bugün <gülüyor> e, şimdi kitapta tabi e, az önce Küçük Armutlu'dan bahsettik ama geriye kalan 13 mahalle var bu 13 mahalle e, e, nasıl anlattın? Tabii o da önemli. O da e, sorulması gereken bir soru benim kanaatimce. Yani politik olarak bir e, Küçük Karnıklı vardı. Politik olarak bir e, Gazi Mahallesi Hı -hı. vardı ama öbür taraftan da sen az önce söylediğin gibi işte e, fuhuş ya da suç mekanı olarak ifşa edilen yerler var. Tarihi yapıları nedeniyle çöküntü alanları ilan Hı -hı. edilen yerler var. Buralarda nasıl çalıştın? Kimleri buldun? Kimlere sorular sordun? Nasıl hikaye Hı -hı. Hı -hı. Çıktı. Ee, evet aslında dediğin gibi e, politik mahalleler bildiğim yerler doğduğum yerler e, hani orada bir sıkıntı Hı -hı. hakikaten yaşamadım e, diğer mahalleler için de e, ben tarla başına ilk gittiğimde pek çok arkadaşım e, gazeteci arkadaşımla da öyle olmak üzere aman işte oralara nasıl gidersin başına bir şey gelirse. Gibi bir takım şeyler söylediler. Tabii cinsel tercihlerini farklı yönde yapmış insanların e, ya da e, iki kimlik arasında sıkışmış insanların yaşadığı ve e, biraz da tehlike saçtığı mekanlar Hı -hı. olunca bu soru ister istemez akla geliyor aslında. Mutlaka şimdi tabii bunları duyunca bende de bir ön yargı oluştu tabii ki. Hani hakikaten tarla başına gideceğim ama hani bir şey olur mu korkusu <gülüyor> yaşadım. İster istemez yaşadım. Ne olmadı tabii ki. E, gittim. Tek başıma gittim ilk. Daha sonra fotoğrafçı arkadaşımla gittim. Fotoğrafçı arkadaşım da bir bayandı. İkimiz de gayet rahat dolaştık. Çekimlerimizi yaptık. İnsanlarla konuştuk. Evlere misafir olduğunuz mu? Tabii ki zaten onlar davet ediyor sizi. Yani çay, yani çay ikram ediyorlar. Bir de hani çekinerek de söylüyorlar bunu. Bizden de çekiniyorlar. Onlar bizden çekiniyor aslında. Yani o kadar ters bir durum var ki ortada. O yüzden hani bu önyargılarım tamamen yıkıldı tarla başında ve insanlara bunu anlatmaya bir gün siz girin. Hani bir gün hakikaten bir gün o tarla başında siz dolaşın. Hani başınıza bir şey gelecek mi gerçekten diye. Ben bir gün e, öyle bir şey yaptım ama hakikaten yani hiç de e, öyle anlatılan gibi... E... ...yani gerek... E, ...maddi gerek manevi bir baskı... ...altında kalmadan da tarla başından çıkılıyor... ...yani bunu yaşayanlardan biri de... ...benim. İşte, i̇şte tabii ki... ...yani biraz bizim e, kendi kafamızda... ...kurduklarımız diye de... E, ...düşünüyorum. Medyanın bunda... ...etkisi yok mu sence? Tabii ki var... ...zaten aslında bu bütün... Bu ...ön yargılarımızı ortaya çıkartan da... ...medya ben bana ya. kalırsa yani... E, ...bir de tabii ki şöyle bir sıkıntı yaşadım... ...zaten hani... E, ben konuşmaya çalıştığım zaman e, necisin diyorlar gazeteciyim dediğim zaman asla konuşmuyorlar bu insanlar ve asla konuşmadılar da benimle. Ama ben derdimi anlatmaya çalıştığım zaman çünkü geçmişteki tecrübeleri e, o kadar kötü deneyimleri yaşamışlar ki bu insanlar e, hani geliyorlar e, bir şeyler anlatıyorlar ama biz ertesi gün gazetede başka bir şey görüyoruz. Ee, mesela tarla başında genç bir kız e, fotoğrafını çektirmedi ama onunla sohbet ettim ve kitapta onun hikayesini yazdım. E, fotoğrafımı çektirmek istemiyorum dedi. İki kez dedi geldiler fotoğrafımı çektiler. Altıda da fuhuşbatağında bir kız yazdılar. Yani anlatabiliyor muyum? Tabii ki bu deneyimden sonra o kız fotoğraf çektirmez. Ona bunu yaşatmışlar ve gazetecilere olan inançları yok. Yani hiçbir gazeteciye güvenmiyorlar. Ben onların güvenini nasıl aldım? E, tabii ki biraz e, ben artık bir gazeteci olarak e, gazeteci kimliğimi unuttum o mahallelere girerken. Biraz e, insani bir duyguyla gittim. E, derdimi anlatmaya çalıştım. Onların derdini anlatmak istediğimi anlattım ve ikna ettim onları. Bu ikna süreci de zordu. E, Aylarımı aldı ama aylar sonra daha önce de dediğim gibi bir anda onların kızları oluverdim. Ve hani aramızdaki o duvarı yıktık. Ee, Sulu Kule'de de kez aynı şekilde oldu Süleymaniye'de Sulukule'de aynı şekilde Sulu Kule'de aslında Tarlabaşı gibi kapalı bir kutu Çok kapalı ve herkese konuşmayacaklardır Yani konuşmuyorlar Hani Dolayısıyla bu e, Tevazu göstermem gerekmiyor galiba Ama bu biraz başarı gibi geldi bana Hani Sulu Kule asla kimseyle konuşmaz Kimseye derdini açmaz ama Ben oradan hikayeler çıkarttım e, Çocuklarla konuştum işte Serkan Çağrı ile birlikte gitmiştik. Hatta bir ara müzisyen hı hı. onunla birlikte Klanet o mahallede klarnetçi hı hı. evet hani Serkan onunla birlikte dolaştık o sokakları birkaç kez. Hani dolayısıyla da o mahalleler evet çok zordu ama ikna olduklarında hakikaten onların derdini anlattıklarıma inandıkları noktada duvarlarımızı birlikte yıktık. Evet. aslında yine e, hani biraz böyle mahalleleri anlatırken insanların hikayelerine dokundum çok evde. fazla dokundum e, derdim oydu hani asla herhangi bir mahallede dernekle ya da e, o mahallenin siyasi yapısının derneğiyle hiçbir şekilde e, bağlamatı kurmadım e, çünkü o zaman samimi olmayacaktı hiçbir şey bağlamatı e, Birilerinin e, ayarladığı biriyle konuşmak istemiyorum. Ben sokaktan geçerken teyzeyi çeviriyorum. E, kapının önünde oturan e, amca ile konuşuyorum. E, oradaki gençlerin e, toplantısına katılıp e, onlarla konuşuyorum. Hani Bu benim için önemli olan oydu. E, yoksa hani dediğim gibi o zaman daha samimi ve hikayelerini hakikaten açık yüreklilikle anlattılar. Eee... O yüzden biraz e, hem özel bir çalışma hem özel bir özel hikayelerin olduğu bir kitap e, haline geldiğini düşünüyorum Metropol sürgünlerinin. Evet. Peki. Ee, yavaş yavaş aslında sona yaklaşıyoruz. Metropol sürgünlerine dair e, daha çoğu konuşacak şeyler var gibi ama bu program yetmeyecek. Öyle görünüyor. E, ben yine bir müzik arası verelim derim senin için de uygunsa. Aslında evet, yine hani ben böyle e, hadi Kıraç'tan e, Fadımı mı dinleyelim dediğimde biraz da seni nostalji e, batağına getirmiş olduk. <gülüyor> nostalji batağı da doğru kelime değil aslında. Biraz da nostalji yaşatmış olduk sana. Çünkü e, Sezarye şey Evora'dan hatta <gülüyor> Mişayla ile de bir sohbetin tabii, oldu. Tabii. E Mişa'dan <gülüyor> Kıraç'a kadar hepsiyle aslında biraz, biraz şeyim var, tabii, bağlantım tabii, tabii. var. E Kıraç'la da devam edelim. Bu da son şarkımız olacak. Az sonra programımızı toparlayıp kapatmak üzere biz yine buradayız. Kıraç'tan Garbi Elim isimli albümünden dinliyoruz. Fadım Hanım isimli Vardım evlerini sadık aldım Ankara'ya teller saldım tez cevabım verfadımam Ankara'ya teller saldım tez cevabım ver, saldım, tez cevabım ver El el el fadıma altın kemer ben fadıma çeke çeke ben ölürüm Cenazemi kıl Fadımam El el el Fadımam Altın kemer bel Fadımam Çeke çeke ben ölürüm, Cenazemi kıl Fadımam Aç da yayılır durac, yana yana oldum kireç. Gel söndür tesfadım am, yana yana oldum kireç. Gel söndür tesfadım am. El el el fadım altın kemer bel fadım am. Çeke çeke ben ölürem. Cenazemi kıl fadımam El el el Fatma aldın kemer bel fadımam çeke çeke ben ölürüm Cenazemi kıl fadımam El el el Fatma aldın kemer bel fadımam çeke çeke Cenazemi Kılfatıma Sen unuttun ya <gülüyor> Neyi unuttun? <gülüyor> Direkt yayına girdik zaten biz unuttum ya <gülüyor> ee, Efendim Gürşen İşeri bugün konuğumuz. Hasbi haldesiniz, radyo havandasınız ve Aslına bakarsanız e, Metropol sürgünlerine dair Metropol sürgünleri kitabına dair e, Konuşmayı sürdürüyoruz e, Gülşen bu kitabı hazırlarken e, Nelerden hangi yollardan Geçtiğini gayet açık yüreklilikle Anlattı ama tabi e, Bu kitabın hazırlık aşamasında yalnız mıydın ya, ya da arkasına destek olan birileri Var mıydı oradan bir bahsedelim hı hı. istiyorum. Ee, yalnızdım Galiba çok bu da yordu beni <gülüyor> Tek başıma <gülüyor> Çünkü şöyle bir şey var sadece ben aslında İstanbul üzerine çalışacaktım daha doğrusu öyle yola çıktım Ankara İzmir meselesi hiç yoktu hı hı. planımda da yoktu ama İstanbul çok yetersiz kaldı bir de İstanbul'u biliyorum İstanbul'daki kentsel dönüşme bakışı biliyorum insanların bununla ilgili direnme şekillerini biliyorum ...benim biraz daha yabancısı olduğum... E, ...mahalleler olsun istedim... Galiba ...biraz içeriden ve dışarıdan bakmak... ...biraz hani... ...objektif bir değerlendirme yapmak adınaydı... ...benim ise... ...sonra Ankara ve İzmir işin içine girince... E, ...ve bir de yalnız olunca... ...bir hayli zor oldu tabii ki... E, ...İzmir'e çok sık gidip geldim... E, ...Ankara'ya... ...çok sık gitmiş olmasam da... ...üç e, dört gün kaldım... ...aylar sonra tekrar gittim... ...vesaire... E, biraz yoruldum ee, biraz hatta acaba e, hani yapmasam mı e, bitirsem mi dediğim noktaları tabii ki yaşadım ee, ya yani çünkü böyle bir kitap ya da kentsel dönüşümü anlatmak üzere yola çıktığında e, yalnız yapılamıyor yani e, birileri bir şekilde yardımcı olması yani, ya da tümop e, şehir plancıları vesaire ama bu kitapta tabii ki şöyle söyleyeyim akademisyenler de var e, Boğaz içinden Sinan Üniversitesi'nden Galatasaray Üniversitesi'nden Ankara ve İzmir'den de akademisyenler kitaba destek verdiler kısa makaleleriyle de olsa destek aldım onlardan o yüzden aslında onlara da çok teşekkür etmek istiyorum bunca yalnızlığımın içerisinde destek <gülüyor> Onların makaleleri başka bir açıdan bakmayı bakmak için yol gösterdi O yüzden çok çok önemliydi şimdi bu kadar hani kitap üzerine bu kadar hı hı. söyleşiden sonra ister istemez aklıma şu geliyor e, İstanbul 2010 kültür başkenti hı hı, Evet. şimdi bu kadar şeyin üzerine İstanbul'un 2010 kültür başkenti olmasına dair ne düşünüyorsun ben e, geçen haftaydı sanıyorum bu İstanbul'un o görkemli şarşalı evet, evet. E, iki hafta filan oldu herhalde yaklaşık olarak e, kitap dönümde duruyordu aslında televizyondan da o şarşayı ve görkem izliyordum ve büyük bir çelişki hissettim orada Kitap mı yalan yoksa gördüğüm ekrandaki o görkemli şaşal ışıklar mı yalan diye. Ama gerçek olan metropol sürgünleriydi. E, yalan olan karşımda duran ekrandaki görüntülerdi. E, tabii ki bu anlamıyla ben de hangi kültür başkenti diye sorarım. E, sen sulu kuleyi yok ediyorsun... Amen ama arkasından da sen kültür başkentiyim diyorsun bu büyük bir çelişkidir. 2010 evet geniş bir proje ama kültür başkent adı altında söylenmesi biraz kırıcı bir de İstanbul çok güzel hakikaten çok şaşalı diyorlar yani bilmiyorum ben o kadar güzel bir şey görmedim bu kitabı yazarken bu hayatlara dokunurken de güzel bir şey görmedim biraz bence bu ile alakalı olabilir mi hani hakikaten İstanbul'un güzel tarafları da var çünkü e, tabii ki mutlaka vardır hı hı. E, var da ayrı. ayrıca bence İstanbul çok güzel bir kent e, ama nasıl güzel olabilir nasıl güzel bir kentti kültürüyle güzel e, mahalle kültürüyle güzel insanlarıyla güzel e, Mozayı ile güzeldir. E, ama siz şimdi e, bunları yok edip büyük plazalar, lüks e, apartmanlar e, dikerseniz e, bunun güzelliği kalmayacak. Sadece görüntü ve bir fotoğraf kalacak bence bana kalırsa aslında azında. Peki. Ee, Tabi kitaba dair bir de kapak var ki ben e, resmi görünce hakikaten resmi bir fotoğrafı görünce hakikaten çok etkilendim. E, bu özel seçilmiş bir fotoğraf mı yoksa öyle? Ya aslında. E, fotoğrafçı arkadaşımla Küçük Armut'ta dolaşıyorduk. Ama hani bizimkisi yine dediğim gibi. Küçük Armut mu? Burası Küçük Armut. Aha, çok güzel. <gülüyor> e, ve deli bir poyraz vardı. E, bir tane genç e, tepeden durup e, karşısında duran, karşısında aslında maslak var, e, yüksek binalar vardır. E, oraya bak, yüzünü oraya dönmüştü ve o kadar e, çok güzel bir kareydi. Ve hemen arkadaşım da e, tek kare çekebildi ve o tek kare kitabın kapağı oldu. <gülüyor> Yalnız burada gencin haberi yok herhalde. Olaydan e, mı? E, evet. Şu an burada, burada duran genç aslında bir kitabın kapağına e, konu olduğunu bile bilmiyor. Gerçekten bilmiyor. <gülüyor> Gördüğünde şaşırır mı bilmiyorum tabii. E, kendi olduğunu anlar mı onu bilemiyorum ben. Peki, e, seninle sohbet etmek özellikle kitabın üzerine sohbet etmek acayip keyifliydi benim için e, kapatmadan önce tabi imza günlerin de oluyor bu yakınlarda var mı yok mu e, en son İzmir'deydik e, daha doğrusu ilk kitap tanıtımını İzmir'de yaptım İzmir özel bir kent o yüzden çok mutlu oldum e, şimdi Ankara var e, Ankara'da e, imza günü değil ama bir Panel söyleşi gibi bir şey yapacağız ee, 13 Şubat'ta. Ee, hatta bu Cuma günü de Gül Suyu ve Başı Büyük Mahallesi'li bir araya geleceğiz. Onlarla da bu kez e, kitabımla gideceğim yanlarına, o mahallelere hikayesini anlattığım, hayatlarına dokunduğumu o insanlara e, somut bir şey vereceğim. İşte evet, yani hakikaten ben sizin için buradaydım ve e, bunu yaptım diyebileceğim o yüzden bunlar beni çok çok mutlu ediyor. Yapmış olmak, somut bir şey ortaya koymak. Hakikaten Hem çok heyecan veriyor Hem çok duygulandırıyor hı hı. Bakalım Efendim Gülşen İşeri bugün bizimle beraberdi. Denize ekmek banıp yiyenlerin hikayesini, metropol sürgünlerini anlattı. Gülşen çok teşekkür ediyorum ben konukluğun teşekkür için, ederim. katıldığın için, bizimle beraber olduğun için. Tabii yeni başladığın ilk kitabın ama umarım daha böyle nice hikayelere dokunacağın günler olacak. Umarım bundan sonraki projem de olacaktır zaten. Hani hakikaten o insanlara tekrar dokunmak, başka Hı -hı. hikayelerle. Belki dünyada kentsel dönüşüm diye bir şey yapma gibi bir derdim var aslında. <gülüyor> Afrika'ya falan gidip geleceğim diyeceksin. Hindistan'a gideceğim söyleyebilirim. Hindistan'a <gülüyor> evet. vay. Peki Hindistan'da artık şeyleri herhalde e, Hindu mahallelerini falan gezerek oradan bir kitapla döneceksin. Bakalım. Ama tabii bunlar hakikaten güzel şeyler. Bunları konuşmak bile güzel. Ben kendi yani çünkü adıma... ben yerimde oturarak yazamıyorum. Yani o hayatlara Oturma dokunmadan e, yani. yapamam. Oturup ne yapacaksın? İşte. Gezeceksin, insanların içine gireceksin ki e, en azından bunu çıkarabilesin. Ben kendi adıma sana sonsuz başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, teşekkür tekrar, ediyorum. tekrar bizimle birlikte olduğun için. Radyo Havan'da Hasbihal programındaydınız. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Cüneyt Gülen. Önümüzdeki salı yepyeni bir konu yepyeni bir konukla sizlerle beraber olmayı umut ediyoruz. Bir hafta sonra görüşmek üzere. Mutlu akşamlar mutlu haftalar. Hoşçakalın.